بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. okudugumuz kitap imam Ebu Abdullah Muhammed bin Ismail El Buhari rahimehullah el Adab el Mufrad كتبه. Bu kitabı okurken فبوجزاء الوالدين ان بابن حقنه ادامه بابو بو بابو كذا جئنا بك ووجزاء الوالدين ورد امام بخاري رحمه الله حدثنا قبيصه قال حدثنا سفيان عن سهيل بن ابي صالح عن ابي هي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجزي ولد والده الا İmam Buhari rahimeullah bize kabisa tahdis ettiği Ebû Amr el-Kûfî rahimeullah İmam Buhari'nin şeyhlerindendir. Hadisesine Süfyân, bize Süfyân tahdis etti, Süfyân daha önce ismi zikri geçmişti. İmam Süfyân bin Saîd bin Mesrûk es-Sûrî, es-Sûrî rahimeullah. Kendisi ümmetin büyük imamlarındandır. Hatta yani en büyük imamlarından. Saîd bin Mesrûk babasıdır. Tabiinden Kufede tabiinden tabiin ulemasındandır. Babası Said bin Mesruq rahimeullah. Onun oğlu hakikaten yani bu ümmetin çok değerli ve büyük imamlarından birisidir. Onun için mesela İmam Abdullah İbn Mübarek rahimeullah der ki ben 1100 şeyhten hadis dinledim. 1100 şeyhin hadisini yazdım. Ama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 rahimullah tabiindendir. O da çok methedilmiş, çok övülmüş güvenilir sahabilerden birisidir. An Ebuhureyre taradıl anhu Ebuhureyre radıallahu anhu'dan anı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Ebuhureyre radıallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ediyor, naklediyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la yeczi waladun walideh. Bir çocuk yani evlat annesinin babasının hakkını ödeyemez. Ne yapsa da ödeyemez. Valid daha önce de demiştik Arapça'da Valid geldiği zaman hem anne hem baba kastedilir. Arap anne babayı taksis etmek istediği zaman o zaman Valid yani baba der. walide anne olur ama Valid mutlak maniyen mutlak geldiği zaman o zaman ne anne baba kastedilir. Bir evlat diyor anne babasının hakkını ödeyemez. Diyor Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyorsunuz Allah Azze ve Celle iradesini yani mahluka yönelik iradesini murad ettiklerini murat ettiğini vahiy ile bildirir. Vahyin değişik yolları vardır. İnsanlara Allah Subhanahu ve teala farklı suretlerde ya da farklı şekillerde hitap etmiştir. Ama Muhammed aleyhisselatü vesselam'ın göndermesiyle bu hitabını bitirmiştir, hatmetmiştir. Ona da vahiy sureti yani Cibril aleyhisselatü vesselam'ın vasıtasıyla konuşmuştur. Allah azze ve Celle. Ve bu konuşmasına, bu hitabında da bütün maslahatları toplamıştır. Bütün maslahatları toplamıştır. Ve bütün mefsedetleri de def etmiştir. İnsanın muhtaç olduğu. Birincisi, ikincisi Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bu ümmetin, Müslümanların, insanların umumen ama özellikle Müslümanların ihtiyaç duydukları her şeyi beyan etmiştir. Ve her şeyi hikmet üzere beyan etmiştir. Yani olduğu şekil üzere beyan etmiştir. Olması gerektiği şekil üzere beyan etmiştir. Hikmet odur. Hikmeti Gerektiği bir şeyi gerektiği yere yerleştirmektir. Yani hikmetli bir şey, hikmetli yapmak ne demektir? O işi olması gerektiği gibi yapmaktır. Eğer onun dışında yapılsa o zaman ne olur? Zulüm olur. Hikmetin zıttı zulüm olur. Yanlış olur. Zulüm olur. Dolayısıyla Resulü, bu Resulü Aleyhisselatü sözü. Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, ki hadis sahih. Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, bir çocuk, bir evlat, annesinin, babasının hakkını ödeyemez. Annesinin babasının hakkını ödeyemez. Sonra diyor ki illa istisna yapıyor. Sadece şu müstesna. Bir çocuk, evlat, annesinin babasının hakkını ödeyemez. Ama şu istisna. Bu yoluyla ödeyebilir. Hakkını ödemiş olur. Yani bir yol tayin ediyor. Bir yol gösteriyor. Bir yolu kabul ediyor Resulü Aleyhisselatü vesselam. Demek ki bütün diğer yollar ne? Kapalı, mümkün değil yani. Yani sen fark bunun dışındaki yollar, bunun dışına kalan yollardan... Annenin babanın hakkını ödeyemezsin. Tek bir yol var annen babanın hakkını ödemek için. O da bu yol. O da nedir diyor Resulü Aleyhisselatü Vesselam? İlla en yecidehu memluke yani ne anne babayı veyahut ikisinden birisinde köle bulman. Köle bulması. Köledir. Anne baba köledir. Ve ne diyor kişi? yahu Ne diyor onu satın alıyor. Satın. Ondan sonra ne diyor? Azad ediyor. Satın alıyor ve azad ediyor. İşte bu tek yol. İnsanın, bir evladın, bir çocuğun, annesinin, babasının veyahut da annesinin veyahut da babasının hakkını ödeyebileceği tek yol budur. Köledir, sonra onu satın alır ve satın aldıktan da sonra ne? Allah için azat eder. Bunun dışındaki bütün yollar nedir? Yani bütün kapalıdır derken yani bundan başka hani böyle yapman lazım ki anne babanın hakkını ödemiş olasın değil. Ama sen artık neyi tasavvur ediyorsun zihninde? Ben annemin babanın hakkını ödedim. Bunlar hepsi boş. Yani ancak şu yol, annenin babanın hakkını ödemeye layık yahut onu karşılayan, onun bedeli olan bir yol. Çünkü ne demiştik daha evvel? Anne babanın hiçbir surette, ister Müslüman olsun, ister kafir olsun, ister müşrik olsun, ister zalim olsun, ister adil olsun, ister iyi olsun, ister kötü olsun. Bir hak daima anne babada mahfuzdur. Özellikle anne de onun için hadislerde ve İmam Bukhar'da rahimullah annenin hakkını takdim etmiştir. Kendi yani bu kitapta da takdim etmiştir. Resulü aleyhi Vesselam ne hadiste daima ne anneyi üç kez zikrettikten sonra babayı zikretmiştir. Men eberru diyor. Muaviye bin Hayda radül anhu diyor ki ummek annene iyilikte bulun. Thummemen sonra kim? yine ummek diyor. Yine annene. Sonra kim yine annene diyor. Sonra kim ebek babana diyor. Yani baba dördüncü sırada ve niye dördüncü sırada geldiğini geçen derslerde izah etmiştik Allah'ın izniyle. Ha şimdi... Annenin hakkı özellikle çok büyüktür insan üzerinde. Niçin? Çünkü bir hakkı vardır, daima mahfuzdur. Hiçbir surette düşmez. O da nedir? Yani var etme, icat. İcat vesilesi olması. Senin var olma vesilen Allah azze ve celle senin var olmanı o o sebebe yazmıştır. Anne babasız hiç kimse var olmamıştır. Kim istisnadır? Kim hariç? Adem aleyhisselam. O Adem aleyhisselama mahsustur. Onun dışında her beşer Anne babadan veyahut da İsa Aleyhisselam sadece anneden var olmuştur. Ama onun dışında sünnet nedir? İlahi sünnet insanlar anne babadan var olur. Anne baba olmadan insanda var olmaz. O hak dedik daima mahfuzdur. Her surette ister anne baba sana iyi, da iyi davransın ister kötü davransın. İster anne baba seni İslam üzere yetiştirsin ister küfürüze yetiştirsin. İster kendileri Müslüman olsun ister kafir olsunlar. Ama bir hak onlar için daima mahfuzdur o da nedir? senin var olmana sebep olmuş olmaları bunun içinde birçok eziyet çekmiş olmaları bu hak daima mahfuzdur onun için ne bunun bedeli yani nasıl ki sen onlar olmadan var olamazsan aynı surette bunun bedeli ancak ne olabilir o köledir ve hayat sahibi olabilmesi için ne gerçekleşmesi lazım azat edilmesi lazım azat edildiği zaman köle o zaman yeniden doğmuş gibi yeniden var olmuş gibi olur çünkü hürriyetine kavuşmuştur Köle nedir? Maldır. Mülktür yani. Köle mülk sahibi olamaz, birisinin mülkü olur. Köle miras bırakamaz, birisinin mirasıdır. Köle, hani mal sahibi olmadığı için, mülk sahibi olmadığı için hediye edemez ama birisi tarafına <gülüyor> hediye edilir. Köle böyle bir şey. Köle, yani sahibi vefat ettikten sonra miras yani terekesi içinde değerlendirilir. Sahibi öldükten sonra ne eder? Onun varislerine intikal eder. Tereke olarak yani miras malı olarak. Bir köle azat edildiği zaman adeta ne? Yeniden doğmuş gibi oluyor. Hayat kazanmış gibi oluyor. İşte o zaman ne diyor Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Onun bedeli ancak budur. Nasıl ki onlarsa zamanında senin hayat sahibi olabilmen için sebep oldular ise ve bu onlar için sabit ise o zaman senin de onların hakkını, haklarını ödeyebilmen için tek bir bedel var. Yani tek bir karşılığı var bunun. O da nedir? Onları köle bulup satın alman, ondan sonra da azat etmendir. E tabi yani o zaman birincisine eğer bu yol bunun tek yani bunu yaparsa bir, bir çocuk bir evlat annesi babası ya da annesi veya babası köledir satın alır ondan sonra e, azat ederse o zaman böyle birisi diyebilir ki ben annemin da babamın hakkını ödedim diyebilir. Lakin onun dışında diyemez. Sen ne dersen de ben anneme on yıldan beri bakıyorum yani hakkını ödemedim mi? Hayır ödemedim. Hakkını ödemedim. 20 yıldan beri bakıyorum. Gece gündüz benim yanımda bütün sıkıntılarını ben çekiyorum. Hatta geceleri kalkıyorum. Onu tuvalete götürüyorum. Hatta belki yani benim annem yatakta. Ben altına alıyorum, temizliyorum. Hakkını ödemedim mi? Hayır ödemedin. Annenin hakkını ödemedin. Veyahut da aynısı baba için geçerli. Veyahut da bundan daha hafif durumlar. Yani bugün insanlar maalesef ve Müslümanlar da maalesef bundan çok daha yani çok daha düşük olan iyiliklerle Annenin babanın hakkını ödediklerini zannediyorlar. Halbuki böyle bir şey yok. Annenin babanın hakkını ödemin tek bir yolu var. O da Resulü Aleyhisattır'ın zikrettiği yoldur. Söylediği o da nedir? Köledir. Satın alırsın azat edersin. Yani ona tekrar ne? Hayat hakkını vermiş olursun. Hayatını vermiş olursun. İşte o zaman o onların yaptığı iyilikle senin yaptığın iyilik işte o zaman denk olur. O onun karşılığı olmuş olur. Onun dışında annenin babanın hakkını ödemiş olmazsın. sonra ikinci eser olarak İmam Buhari rahımullah kendisi neydiyle şöyle rivayet ediyor Hadessene Adem قال حدثنا الشعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة قال سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر ورجل يماني يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول إني لها بعيرها المذلل إن أذرت ركابها لم أذر توكي İmam Buhari rahımullah Bize Adem tahtis etti. Adem bin Ebu İyaz rahimullah. İmam Bukhari'nin şeyhlerindendir. Haddetene Şu'be, Şu'be bin Haccaç, İbnül Vard rahimullah. Şu'be bu ümmetin büyük imamlarından birisidir. Onu da biraz tanıyalım. Şu'be rahimullah zamanında Basra'nın ileri gelen büyük imamlarındandı. Zamanın imanı yani o dönemin imamıydı. Şu'be bin Haccaç rahimullah. Onun hatta Şuhabe bin Haccaç rahimler cerh ve tadil ilminin ilkidir. Yani ilk cerh etmiş, tecrih etmiş, tadil etmiş olan imam odur. Ondan sonra bu ilmi yani raviler üzerinde bir cerh yahut da tadil hükmü verme ilmini ondan sonra ondan mesela Yahya bin Sa'id el-Kattal rahimullah. Yine büyük imamlardan birisi. Veyahut da İmam Abdurrahman ibn-i Mehdi rahimullah. Yine ondan almışlardır. Ve mesela işte deminden ismi geçen Sufyan El-Thavri Rahimullah. Sufyan El-Thavri Rahimullah şu oba için derdi ki emirul mu'minin. Yani hadiste emirul mu'minindir. Ne demek yani hüccet, otorite, imam, tabi olunacak kişi. Hamad bin Zeyd Rahimullah, İmam Hamad bin Zeyd ki en güvenili ravilerden birisidir. Diyor ki eğer şu oba benim hadisimi muhalefet etse şubeye tabi olurum der. O zaman Şöğbe'ye tabi olurum. Onun görüşüne tabi olurum. Benim rivayet ettiğim hadise muhalefet etse Şöğbe'ye tabi olurum. Şöğbe Rahimullah yani bu ümmetin büyük imamlarından birisi. O da takdis ediyor. Diyor ki bize takdis etti Sa'id bin Ebu Burda. Sa'id bin Ebu Burda. Ebu Burda de Ebu Musa'l-Eş'ari Rahimullah'ın oğludur. Tabi'indendir. İsmi Amr yahut da Haris diye geçer. Sa'id de bunun oğludur. Yani Sa'id o zaman kim? Ebu Musa'l-Eş'ari'nin, Rahimullah'ın torunu. Diyor ki, Semi't-i Ebi'yi, yani ben babamı şöyle derken işittim, Ebu Burdi'yi kast ederek Rahimullah'ı. Ben babamı şöyle takdis ederken işittim. Ennehu şahide İbni Ömer. Ne etti? İbni Ömer radül anhumayı görmüş. Ve racülün yemeni yunyetufu'l beyt. Ve bir Yemen'den gelmiş Yemenli bir adam Kabe'yi tavaf ediyor. Hamele ummehu vera zahri. Sırtında da annesini taşıyor. Yani Kabe'yi tavaf ediyor. Sırtında da annesi var. Artık Yemen'den gelme. Yemen'den nasıl geldi? Allah'a alim. Ama Yemen'den gelmesi de büyük bir meşakkat. Yani Yemen'den annesiyle beraber geliyor. Kabe'yi tavaf etmek için. Kabe'yi tavaf ederken yani o yedi kez Kabe'nin etrafını dönüyorlar biliyorsunuz. Annesini sırtında taşıyor. Böyle bindirmiş taşıyor annesini. يَقُولُوا اِنِّي لَهَا بَعِيْرُهَا الْمُذَلَّلِ Ben onun uyumsal, sözünü dinleyen devesiyim. Yani kendisini öyle gösteriyor. مُذَلَّل yani ona hiçbir surette karşı koymayan, isyan etmeyen, uysal olan, itaat eden devesiyim. Çünkü biliyorsunuz hayvanlar çok da itaatkâr değildir. Yani istediklerini yaparlar. Ama diyor ben öyle değilim, ben bunun hiçbir surette yani... Bir sıkıntı çıkarmayan devesiyim. Bir. İkincisi, Bir binek hayvanı sıkıntı çıkarsa da, yani ne manada? Misal, en itaakar hayvan da olsa, mesela taze otların yanından geçerken muhakkak o taze otların yiyecektir. Yani orada bir duraklar. Ondan sonra oradan işte otlamaya başlar. Veyahut da ister, kimi zamanlar belki sen düz gitmek istersin o sağa çeker. Sola çeker. Yani istediğini yapar. yaltta belki seni hatta üzerinden atar. Değil mi? Bu diyor ki yok ben öyle öyle de değilim. Yani ben kesinlikle anneme itaatkar, uyumsal ve hiçbir şekilde yani ona baş kaldırmayan, ona bir sıkıntı çıkarmayan, ona dert vermeyen devesiğim bineyim. In ud'irat Ben böyle yapmam. Yani ben ona hiçbir surette sıkıntı çıkarmam. Böyle hali bu. Annesini sırtına almış Ve ne demek istiyor yani? Ben burada sadece annemin iyiliği, sadece annemin maslahatı için tamamıyla ona boyun eğmiş ve hiçbir surette ona sıkıntı çıkarmıyorum diyor. Bu Yemenli kişi. İbn-i Amar Radil anhum orada. Orada tavaf ederken bunu müşahede ediyor İbn-i Amar Radil anhum. Sonra onu görünce bu Yemenli diyor ki Ya İbn-i Amar, Ey İbn-i Amar. Ona hitap ederek. Eturani cezaytuhe. Yani böyle yaparak. Ben şimdi ta Yemen'den gelmişim. Kahveye gelmişim. Burada annemi bu surette ona hiçbir şekilde kızmadan ona hiçbir şekilde bir sıkıntıya sokmadan tamamıyla ona boyun eğmiş. Aynı bir binek hayvanı gibi. Ama öyle binek hayvanı ki hiçbir problem, hiçbir sıkıntı çıkarmıyor. Ben şimdi bu haldeyken bunu yapmış iken hakkını ödemiş olur muyum? Ne dersin? Hakkını ödedin mi? diye soruyor İbn-i Umar radül anhuya. O ne diyor? Kale la. Diyor hayır. ولا بزفرة واحدة ولا بزفرة واحدة وزفر ندر zafir yani zefir zafra kadın doğum yaparken doğum anında çocuk yani annenin bedenini terk ederken annenin attığı yani bağırmasıdır feryadıdır doğum anında o feryadı o bağırması işte ona zafra denilir diyor ki ولا زفرة واحدة yani bir bağırmasına dahi Denk değildir yani. Senin bu yaptıkların annenin doğum esnasında doğum anında sen yani annenin bedeninden çıkarken annene verdiğin eziyetten ötürü annenin bir kez çığlık atmasına dahi senin yaptığın denk değildir. Bir kez dahi. Bak düşünün diğerlerini. Yani annenin o diğer haklarını hiç zikretmiyor. Sadece buna dahi denk değildir. Lâ diyor. La ve la bi zafratin vahide. Sonra Tafe ibn Umar sonra da ibn Umar radıallanhuma kabi tevafedü fe tel makame fa salli rak'atayn sonra da makama geldi makam İbrahim'e geldi iki rekat namaz kıldı thumma قال dedi ki ya ibn abi Musa ey Abu Musa'nın oğlu yani Abu Burde'yi kastederek rahimullahu inna kulli rak'atayn tukaffiran ma amamehuma amamehuma her iki rekat kılınan namaz ne diyor ondan evvel masiyetleri, günahlara kefaret oluyor diyor. El-Muhim burada niye getiriyor bunu İmam Bukhari Rahimullah bu eseri? O Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü pekiştirmek için. Çünkü Resulü Aleyhisselatü Vesselam tek bir yol vardır diyor. Annenin babanın hakkını ödemenin. Yani sadece o onun onun karşılığıdır. Köledir. Köleyi satın alırsın, azat edersin. Bunun dışında hiçbir yaptığın iyilik, annene babana yaptığın iyilik Hakkını ödemeye kafi değildir. Hatta böyle yapsar. Yani hatta böyle yapsar. Bir kişi ta Yemen'den gelmiş Mekke'ye. Orada da annesini kendi sırtında taşıyor. Ve bu dahi annenin sadece doğum esnasında çektiği o sıkıntıya dahi denk gelmiyor. Annenin doğum esnasındaki sıkıntıya denk gelmiyor. Sonra Haddefene Abdullah bin Salih قال haddefene leyf قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي حازم عن أبي مر مولى عقيل أقيل أن أبو رضي رضل عنه كان يستخلفه مروان وكان يكون بذن حليفة فكانت أمه في بيت وهو في آخر قال فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال السلام عليك يا أمتا ورحمة الله وبركاته فتقول وعليك السلام يا بني rahmetullahi ve berekatuhu fe yaqulu rahimakallah kama rabbaytani saghira fe taqulu rahimakallah kama barartani kabira thumma idha arada an yadkhula sanaa mithlahum Imam Buhari rahimullah Abdullah bin Salih'ten tahdis ediyor Haddathani al-Layth al-Layth bin Sa'd rahimullah Mısır diyarının imamı ve Mısır diyarından bugüne kadar en büyük imamı yani Mısır'da Çıkmış gelmiş en büyük imam Rahimullah, İmam Leyf bin Sa'd Rahimullah. Onun için İmam Şafi'nin sözü kafi, İmam Şafi Rahimullah önce küçük yaşlarını İmam Melik'ten okumuştur. Sonra da yaşı yaşı iledikten sonra 50'sinde Mısır'a gitmiştir. Mısır'da da İmam Leyf bin Sa'd'ın fıkıhıyla, ilmiyle karşılaşmıştır. Ve orada demiştir ki, Leys Melik'ten daha fakihtir demiştir İmam Şafi Rahimullah. Ama ne maalesef İmam Leyth'in ilmi, yani fıkhını talebeleri zayi etmiştir der. Korumadıklarının ötürü bugüne kadar intikal etmemiştir. Yatı çok az intikal etmiştir. İmam Leyth bin Sa'd'in ilmi, bugüne kadar yani fıkhı, bugüne kadar maalesef çok az sadece intikal etmiştir. El-Muhim o diyor ki قال حَدَّثَنِ خَالِدْ بِنْ يَزِيدِ O da Sa'id bin Ebi Hilal'den O da عن Ebi Hazim, Ebi Hazim Seleme bin Dinar rahimullah O da Ebu Murre'den. Ebu Murre, Ebu Talibin Ummuhani, kızı Ummuhani'nin Mevlası'dır. Mevlası yani Arapçada Mevla dediğin zaman hem efendi anlaşılır, hem de yani hem sahip, hem de sahip olunan anlaşılır. Aslen yani ekser kullanımda azatlı köle olarak kullanılıyor Azat edilmiş köle. Yani burada mesele olduğu gibi. Ummuhani'nin kölesi, Ummuhani'nin Ebu Murra nedir? Ummu Hâni'nin, ya da burada diyor ki, Mevle Akîl. Akîl de Ummu Hâni'nin kardeşidir. Onunla çok beraber olduğu için onun Mevlası gibi addedilmiştir. Ama hakikatinde yine Ummu Hâni'nin Mevlasıdır. Yani azatlı kölesi. En çok bu manada kullanılır. Azatlı köle. Ama farklı da kullanılabilir. Mesela İmam Bukhârim, iki tane Fransız. Asli Fransız yani. Araların Bukhari'nin dedesinin İslam'ına girmesine vesile olmuş olan Cof kabilesindendir. Böyle bir bağ arada olduğu için Cof kabilesinin Mevlası olmuştur İmam Bukhari. Onun için Cofi olarak nispeti de vardır. Yani böyle de Mevla'lık olur. Yani İslam'a girmiş o yani İslam'la vesile olduğundan ötürü. Veyahut da iki kabile arasında bir anlaşma, bir sözleşme vardır. Veyahut da bir kişi başka bir kabile mesela sığınmıştır. Ondan ötürü de yine Mevlası olur. Yani Mevla Yani nedir? Aralık, karşılıklı bir dostluk. O kabileyle mesela şahıs arasındaki bir dostluk. Yani onlar onu kollar, o da onları kollar. Birbirlerine sahip çıkarlar. Birbirleri üzerinde ne? Bir hukuk vardır. Karşılıklı bir hukuk vardır. Ebu Murra'da nedir? Mevla Akil. Akilin Mevlası. Diyor ki Enne Ebu Hureyre teradil anhu kâni yesteklifuhu Mervan. Mervan İbni Hakem. Zamanında Medine'nin valisiydi. Çıktığı Medine'yi terkettiği zaman Ebu Hureyre raddül anhu'yu kendisinden sonra yani orada mes'ul bırakırmış. Medine'den çıktığı zaman kendisini kendi yerinde Ebu Hureyre raddül anhu mes'ul bırakırmış. Ve kâne yekûnû bi dhul hüleyfe Ebu Hureyre raddül anhu evi de dhul Medine'de dhul hüleyfe bölgesindeydi. Fekânet ummuhu fî beytin ve hu fî âkâr O bir evdeydi, annesi de bir evdeydi. Tabi burada ev derken biz bugün anla biz bugün bildiğimiz gibi evler değil. Zamanında yani sahabe döneminde yahut da Araplarda zamanında ve bugün halen yani bu kırsal bölgelerin Arapları evle yine böyledir veyahut da başka halen yani kabile sistemi yaşayan topluluklarda mesela Pakistan'da, Afganistan'da vesaire bunları çok görebilirsiniz. Dar vardır, dar. Dar nedir? Yani kale. Büyük bir kaledir. O kalenin içinde odalar vardır. Her bir aile yani o kabilenin ya o ailenin fertleri o odalarda yaşar. Farz edelim bir ailenin beş büyük oğlu var. Beşi de evlendi. Her bir oğlun bir odası vardır. Ama aynı darın içinde. Yani aynı kalenin içinde beş tane oda. Tabi her bir oda ne oluyor bu sefer? Her birinin kendi evi oluyor. Ha, Ebu Hureyre radül da böyle. Yani annesi bir odada. Yani kendi evi. Ebu Hureyre radül anhunun kendi evi. Qal, yani Ebu Mura diyor ki فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها Ebu هرر radıyallahu لأنه كان في أبنان كان في أودسندان بوجن تابير الأودا يعني كان في أودسندان zaman عندما وصل وخرج وعندما وصل وعندما وصل وعندما وصل وعندما وصل وعندما وصل وعندما وصل وعندما وصل وعندما وصل وعندما وصل وعندما وصل وعندما وصل وعندما وصل وعندما وصل وعندما وصل O da ona cevap önerdi ki fetequl ve aleykes salam ya bunayya ve sana da selam olsun yavrucuğum evladım diye o da ona cevap verirdi. Ve rahmetullah ve berekatü ve Allah'ın rahmeti ve bereketi. Feyiqulu rahimeke Allahu kama rabbaytini saghira sen beni küçükken nasıl şefkat şefkat ile merhamet ile yetiştirdiyysen Allah azze ve celle sana öyle merhamet etsin. Fetekul Oda derdi ki annesi de derdi ki rahimekallahu keme barartani kebira sen de bana yaşlandığımda iyilik yaptığım gibi Allah da azze ve celle sana öyle merhamet etsin. Sonra izi aradı enye girmek istediği zaman evine odasına aynısını yapardı. Bak İslam'ın hakim olduğu aile böyle. Müslüman bir aile böyle olur. Yani karşılıklı aile efradıyla muamelede muhabbet, şefkat, merhamet Yani düşünün aynı bir yerde oturuyorsunuz. Annenin kapının önünden geçerken duruyor ve diyor ki Esselamu aleyki ya ummete ve rahmetullahi ve berakatuhu. Ey anneciğim Allah'ın selamı ve rahmeti ve bereketi seninle olsun. Senin üzerinde olsun. Yani girip çıkarken ne diyor annesine? Selam veriyor. Ve ne onun için? Rahmet duasında bulunuyor. Allah Azze ve Celle sana merhamet etsin. Sen bana küçükken nasıl şefkat ettiysen Merhamet ettiysen Allah da aziz oca sana böyle merhamet etsin. Bugünkü bakın bugün ailelere bakın İslam ailelerine herkes kopuk birbirinden. Arada hiçbir muamele kalmamış. Hatta aile muamelesi, aile ilişkileri külfete dönüşmüş. Külfet daha önce de demiştik. Anne senin yani Allah'a Sübhanehu ve Teala yaklaşabilmen için en büyük vesile ve en basit vesile, en kolay vesile, en kolay Yani senin annenin rızasını kazanman için çok şeyler yapman gerekmiyor. İşte şunu yapsan kafi. Anneni gördüğün zaman ona güler yüz ile bir selam versen, anneciğim desen tamam yani annenin kalbini zaten kazanmış olursun. Annen de sana hayır duada bulunur. Bu kadar basit yani. Bu kadar basit. Ama araya insanın yani nefsi hevası girdiği zaman o zaman elbette her iş ve her mesele zor oluyor. Sıkıntıya giriyor. O zaman Anneye bir selam vermek ya da annenin hal hatırını sormak zor bir işe dönüşüyor. Meşakkate, külfete dönüşüyor. Tayvun'un sebepleri var. Niye böyle bir şey var elbette? Çünkü bizim aile hayatımıza İslam hakim değil. İnsanlar arası ilişkiler İslam hakim değil. İslam'da insanlar arasındaki ilişkiye, ilişkilere bazı ölçüler hakimdir. Bazı zabıtları vardır. Müslümanlar arasında esaslar vardır, asıllar vardır. Müslüman bunları terk etmez. Nedir? Bu insaftır. Karşılıklı insaf etmek. Birbirine insaf etmek. Birbirine hüsnüzan ile yaklaşmak. Hüsnüzan yapmak. Yani kardeşine Müslüman kardeşine hüsnüzanda bulunmak. E senin annen de İslam kardeşin olabilir. Değil ise Rabbim inşallah İslam kardeşin yapsın. Anneni ve annemizi. Ama ne? Senin de İslam kardeşin ise o zaman hüsnüzan hakkı vardır. Yaptığı her şeyde En azından yani İslam kardeşliğin yoksa annenle o zaman insaf hakkı vardır. İnsaf etmen. Onun hakkını onun için ispat etmen. Yani onun için hakkını kabul etmen. Onun hakkını zayi etmemen. Ona ihanet etmemen. Nankörlük etmemen. Onun sana yaptığı iyiliklere karşın senin de en azından birazını yapman. Yani en azından birazını yapsan da kafi. Bu ilişkiler, insanlar arasında ilişkiler... var olmadığı için bizim toplumumuzda maalesef annenin de değeri kalmamış. Yani anne sıradan bir varlık gibi değerlendiriliyor. Şu cahillerin senede bir anne gününü yapmasından etkileniyoruz. Yani bütün sevgini şaşılacak bir iş yani. Yani bütün sevgini, bütün merhametini, bütün şefkatini senenin bir gününe sığdırabiliyorsun maşallah. Yani bu da bu da bir bu da büyük bir mesele yani. Yani bir senenin bir gününe doldurabilmek yani ona sıkıştırabilmek o da ayrı bir da ayrı bir kabiliyet yani o da ayrı bir ehliyet ister. Yani biz şahsen onu her gün azar azar yapmayı tercih ederiz. Öyle senenin bir gününe biriktirip <gülüyor> top yükün vermekten ziyade e, her gün olsun azar azar olsun az az olsun ama layıkıyla olsun. Sonra da İmam Buhari rahimullah haddasa ne Ebunüaym قال حدثنا سفيان الأطاب بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة وترك أبوه يبكيان فقال أرجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما حدثنا أبو نعيم بزء أبو نعيم تختيستي الفضل بن دكين رحمه الله إمام بخاري شهيل النبلي سيدر حدثنا سفيان سفيان الثوري الأطاب السائب El-Kufi Rahimullah. An-Ebihi Atâ bin Es-Sâib, yani Rahimullah yine bu ümmetin büyük hafızlarından birisidir. Maalesef yaşlarının sonlarına doğru ihtilat vakı olmuş kendisinde. Yani doğruyu yanlıştan ayrı edemeyecek bir duruma gelmiş. Ama burada Sufyan ondan naklediyor. Sufyan'dan geldiği zaman da sahihtir inşallah. An-Ebihi, o da kimdir? Es-Sâib bin Malik yahut da Yezid. An-Abdillah ibn-i Amr, radül anhumadan.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 Annesi babası üzülmüş bundan ötürü de yani ağlamışlar. Fakal dedi ki Resulü Aleyhisselatü Vesselam irce'ileyhime onlara geri dön. Anneni babana geri dön. Ve adhikhumâ keme ebkeytehumâ. Nasıl ki onları üzdün ise, üzüp ağlattın ise aynı onun gibi net onları tekrar mutlu et, onları güldür. Dedi diyor Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Buradaki yani bu babda getirmesinin sebebi ne? Yahut da demek istediği nedir? Yani hicret gibi bir amel dahi anne baba hakkını ödemeye kafi değildir. Yani o dahi buna denk değildir ki hicret nedir? İslam'ın en büyük amellerindendir. En büyük ibadetlerdendir. Hicret. Ama o da yine anne babanın hakkını ödemeye denk değildir. Çünkü anne baba hakkını ödemenin tek bir yolu vardır. O da nedir? Köledir. Satın alırsın azat edersin. Onun dışında ne yaparsan yap, annenin, babanın hakkını ödeme durumunda değilsin. Ne yaparsan yap. E bugün zaten anne babanın köle olma durumu yok. Ama belki onu yani, işi çok geniş tutarsan, belki şöyle diyebilirsin, belki anne bazılarımızın annesi, babası, hani şerî manada köle değildir ama hakikatte köledir. Hakikatte köledir. Yani ne manada? Dünyaya köledir. Mala mülke köledir. Patrona köledir. dükkana köledir, iş yerine, şirkete köledir veyahut da nefsine köledir veyahut da belki bir tarikatta köledir veyahut da bir mezhebe köledir veyahut da başka bir şeye köledir o zaman ne? Onu o kölelikten kurtarmak eğer mesela kafir ise ve bundan ötürü yani nefsine, hevasına köle ise onu ondan kurtarmak, azat etmek yani onu hidayetine vesile olmak veyahut da mala mülke köle ise o mülkü kalbinden çıkarıp onu hakka, adalete serk edebilirsen, bu manada ona vesile olursan, o zaman bunlar belki hani onun annenin babanın hür kalmalarına bir vesile olmuş olman, yani bu manada azat etmiş olman manasına gelebilir. Ama ne diyorum yani hakiki manada, yani şer'an kölelik böyle tarif edilmez. Şer'an kölelik nedir? Mülktür yani, başkasının birisinin mülkü olmasıdır. Yani bu buna yakın gelir. Onun dışında şu zamanda zaten artık köle ahkamı yok, köle hukuku yok yani. Dolayısıyla senin annen babanın zaten yani köle olma durumu yok. Burada niye getiriyor dediğim gibi yani böyle bir adam gelmiş düşünün. Bu e, nereden geldiği malum değil. Bu hadisi yani sunenlerde de İmam Ebu Davud, İmam İbn Merce, İmam Nessa'yı da rivayet ediyor. Rahimullah lakin yani bu adamın nereden geldiği, kim olduğu bu geçmiyor. Abdullah ibn Amr anhuma ne diyor böyle bir olayı hikaye ediyor. Bir adam gelmiş ve başka rivayetlere de cihad için geldiği geçiyor. Yani cihad için gelmiştir. Sonra da beyat veriyor ve diyor ki ben diyor annemi babamı yani arkamda ağlayan iki kişi olarak bıraktım geldim. Onlara ağlayan iki kişi olarak bıraktım geldim. Bunun akabinde de Rasulullah ﷺ diyor ki sen onları geri dön ve onları ağlattın gibi. Güldür. Yani mutlu et. Üzdüğün gibi mutlu et. Tayyip'u birincisi yani yani bir o amelin ne kadar yani hatta anne baba hakkında ne kadar büyük olduğunu ifade ediyor. Onun için zaten İmam buhari burada zikrediyor. Rahimullah. Ama Tayyip'u böyle mutlak almak tabii doğru olmaz. Yani her surette yani hicret edilen geri gönderilir denilmez. Çünkü ulema bu hadisi cihat babına zikretmişlerdir ve demişlerdir ki yani burada nedir? Aynı cihatta olduğu gibi cihatta biliyorsunuz fardu aynı fardu kifaye olan bir cihat vardır. Fardu aynı cihatta anne babanın rızası aranmaz. Demişlerdir ki yani bu Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın artık son dönemlerinde artık cihadın yani fardu kifaya olduğu dönemlerde gelmiştir. Cihad için gelmiştir ve fardu kifaya olduğu için ne etmiştir? Anne babasını geri göndermiştir. Anne babaya iyilik nedir? Hükmen, şer'i hükmü farz-ı aynıdır. Yani farz-ı aynıdır. Dolayısıyla yani cihattan ve hicretten üstündür. Ama şimdi hicret tabi hicreti biz yani tek surette değerlendirirsen ki böyle maalesef hep böyle değerlendiriyor o yanlış neticelere çıkmayı yol açıyor. Halbuki hicret yani aslen dinde elbette nedir? Aslı hüküm nedir hicrette? Senin dar-ül kufurdan, Dar İslam'a hicretin nedir dinen? gereklidir yani sen elbette Darul Kıfır'da yaşıyorsan Darul İslam'ı hicretmen lazım. Ama bu umumen hüküm budur. Hüküm budur. Ama bu muayyenleri indirgediğin zaman değişiklik arz edebilir. Yani bir kişi mesela Darul Kıfır'da yaşıyordur ve bunun o böyle bir durumdadır ki yani imanı elden gidecek. Kesinlikle imanı elden geçecek. Bunun için hicret ne olur? Bunun için hicret vaciptir. Yani kat'i surette vaciptir. İkinci bir şahıs mesela bu da dar küfürde yaşıyor ama bu imanını koruyabiliyor lakin fitneyle karşı karşıya yani her an imanı hususunda fitneye girebilir, düşebilir. Bunun için nedir hicret? Bunun için de vaciptir. Ama ilki gibi kat'i değildir. Yani daha alt bir derecede ama vaciptir. Mesela başka birisi vardır o da aynı ülkede yaşıyor, aynı dar küfürde yaşıyor lakin bu imanını koruyabiliyor, muhafaza edebiliyor. Onun dışında da hiç kimseye faydası yok. Yani kendisi fitneye de düşmüyor. Kendisinin hani imanı muhafaza edebiliyor. Ama hiç kimseye faydası da yok. O zaman buna dersin kendisinin için hicret etmen elbette daha iyidir yani. Yani mustahaptır. Gitmen lazım manada. Ama her ne kadar yani imanı muhafaza edebiliyor. Bir zarar görmüyor da o zaman ama yine en azından ne? Ee, o küfür diyarını terk edip İslam diyarının gitmesi onun için en azından mustahaptır dersin. Başkası vardır. Darül küfürde yaşıyordur. Ama imanı muhafaza edebiliyor. Bununla beraber Müslümanlar da faydası var. Faydası var. Yani onlara hakkı anlatıyor, nasihat ediyor. Onların belki ilmi gelişmesinde, dini yani dinlerin gelişmesinde yardımcı oluyor. Bunun için belki dersin ki yani bunun burada kalması, yani Darül küfürde kalması mustahaptır. Yani bırak hicret etmesinin vacip oluşunu. Onun Darül küfürde kalması... Mustahaptır dersin çünkü onun orada kalması diye Müslüman ondan istifade ediyor. Hatta belki diyebilirsin ki mesela öyle bir durumda olabilir ki o adam yani orada öyle bir konumda ki durma mecburiyetinde zorunlu eğer o gitse birçok Müslüman sapacak ya da küfre girecek, İslam'dan çıkacak ya da çok ciddi fitnelere dalacak. O zaman hatta belki diyebilirsin ki bu adamın burada kalması vaciptir. Yani hicret asli itibariyle İslam'da ne? Elbette Yani emirdir. Allah Subhanahu ve teala dar küfürden dar İslam'a hicret etmeyi emretmiştir. Lakin muayene indiğin zaman vakalar değişkendir. Kimisi için kat'i surete vacib iken hatta birisi için hicret etmemek vacip olabilir. Yani muayenden muayene değişebilir. Dolayısıyla bu hadiste şöyle bir nasihat de var aslen. Yani bu, bu kişi kendisi için nasıl hicreti nasıl algılamış? Hicret önemli bir şey, büyük bir şey. Ve annemin babamı arkamda bırakmam dahi bunu engellemez. Hatta annem babamın bundan ötürü üzülmesi ve bu yani benden razı olmaması dahi bunu terkini gerektirmez ve terkini sağlamaz diye düşünmüş. Onun için zaten annesinin babasının arkasında ağlayarak bırak, terk etmiş. Bugün de me mesela böyle durumlar var. Bazı kardeşlerimiz bazı şeyleri değerlendirirken diyorlar ki hiçbir şey onun üstünde değildir. Mesela diyorlar ki yani ben cihada çıkacağım. Ve cihada ne demek yani ben cihada çıkacağım. Allah için cihada çıkacağım. Benim arkamda ne olursa olsun beni ilgilendirmez. Yani her amelin üstünde cihat ameli vardır. Dolayısıyla ben cihada çıktığım zaman zaten bütün diğer şeyler bundan daha yani ehemmiyete daha düşüktür. Annem babam sıkıntıya girse de bundan daha yani önemsizdir. Başka Müslüman kardeşlerim sıkıntıya girse de bundan daha önemsizdir. Hatta benim belki maddi bazı sözlerin vardır yahut da başkalarına karşı bazı mesule sorumlulukların vardır. Onları iade etmek de bundan daha önemsizdir. Çünkü en önemli olan nedir? Cihada çıkmaktır. Kendi zannında. Lakin emirler derece derecedir, mertebe mertebedir. Her yani sadece cihat kendi başına mutlak gaye değildir yani. Cihat bir vesiledir, o da bir şeye hizmet etmesi lazım. Eğer senin cihadın doğru bir şeye de hizmet edebilir, yanlış bir şeye de hizmet edebilir. Netice olarak yanlış bir şeye de sebebiyet verebilir, doğru bir şeye de sebebiyet verebilir. Bunun gibi, yani hicret gibi. Onun belki cihada çıkacak, kendisini kurtaracak ama kendisinde, kendisine sonra eşi perişan olacak. Böyle durumlar var. Kendisi gidiyor, cihada çıkıyor ama arkasında ailesini öyle bir ortamda, öyle bir halde bırakıyor ki kadın perişan oluyor. Hatta belki yani diniyle fitneye diyor, yani dininde fitneye düşüyor, dininde fitneye düşüyor. O kadın belki o terk ettiği için işte kendi ailesi tarafından zulmediliyor. Hatta belki bacı peçesini terk ediyor. Terk ediyor da Terk etme mecburiyetinde kalıyor. Çarşafını çıkarma mecburiyetinde kalıyor. Veyahut da öyle ben öyle kardeşler biliyorum. Cihada çıkıyorlar. Sonra burada çoluk çocuğu yani çocukları ailesi ailesi tarafından Kemalistler okuluna gönderiliyor. Kendisi cihad ediyor. Hatta belki cihada şehit düşüyor ama çocukları küfür üzere yetişiyor. Niçin? Çünkü tek mesele niye nasıl bakıyorlar meseleye? Ya ben cihad ediyorum. Tamam bitti yani. Aynı bu buradaki kişi gibi. Ben hicret ettim. Tamamen yani arkamda annem babam üzülmüş, üzülmemiş. Önemi yok ki. Önemi yok çünkü hicret bu yani. Bir de Rasulullah aleyhissalatü sallamı hicret bu. Medine hicret. Yani bundan daha üstün fazilet bir amel mi var? <gülüyor> diyor, düşünüyor kendisi. Ama Rasulullah aleyhissalatü sallamı ne diyor? Elbette aralarında bu konuşma geçiyor. Diyor ki ben annemi babamı arkamda ağlayarak bıraktım. O zaman diyor ki nasıl ki sen onları üzdüysen o zaman geri dön onların rızasını kazan. Onları mutlu et. Çünkü bu daha önemli bak. Yani Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunun daha önemli olduğunu söylüyor. Ha şu mana çıkmaz bundan hani sen hücret etme. Ama ne nasıl bir mana çıkar yani sen git annen babanın rızasını kazan. Onların izniyle gel. Onların rızasını kazanarak gel. Ama onların rızasını, onların yani öfkesini, gazabını kazanarak buraya gelmen bir şey kazandırmaz sana. Bunu anlamak lazım. Bir şey kazandırmaz. Çünkü niye? Çünkü senin yaptığın amelin mükafatı senin amelin cinsine göredir. El cezev min cinsil amel diye bir kaide, kural vardır. Sen hangi, sen ne yaparsan, onun da akabinden gelecek olan amel, o amelin cinsine göredir. Salih amel işlersen, onun ardından salih ameller gelir. Yani salih amellere sebep olur. Kötü bir amel işlersen onun ardından da kötü ameller gelir. Eğer sen niyetin iyi Rabbine yaklaşmak istiyorsun. Fark yani siz de çok kez fark etmişsinizdir. Bir andan zihnine bir fikir geliyor. Diyorsun ki yani bir Kur'an okuyayım. Misal. Kur'an okumak istiyorsun diyorsun ki yani abdestim yok bir abdest alayım. Gidiyorsun abdest alıyorsun. Sonra diyorsun abdest almışken iki reket namaz kılayım. İki reket namaz kılıyorsun. Yani senin sadece bir Kur'an okuma nelere sebep oldu bak. Hem abdest aldın, hem iki rekat namaz kıldın. Hatta ondan sonra istiğfar ettin, tövbe ettin, Rabbine yaklaştın, belki o secdede ağladın. Nelere sebep olmuyor? Çünkü iyi amel, kendisinden sonra iyi amelleri birbiriyle kendisine, kendisiyle beraber getirir. Onlara sebep olur yani. Ama kötü amel aynı şekilde. Sen şimdi ne içinden geçti? belki şöyle bir, ya şu benim eskiden cahilenin tanımı arkadaşlar var. Onlar bir yanına gideyim. Şöyle bir, ne yapıyorlar? Bir Onları bir takılayım. Onların yanına giderken şeyden geçtin, ne bileyim Eskiden takıldın belki bir bardır, diskotektir ya da bir çay ocağı artık neyse oraya girdin. Orada otururken o neye sebep oluyor? O e, muhtemel yani. İlla öyle olacak bir şey yok Rabbim. Yani herkesi bundan korusun. Ama ne belki orada birisi diyecek ki al işte şu ya ne olacak şu sigarayı bir, bir sigarada ne olacak? Sigara içecek. Belki onun ardından ya şöyle sigara içtikten sonra bir de eski alışkanlık belki bir e, şey içecek, esrar Yani o ona sebep, o ona sebep, bu bu ona sebep. Ondan sonra o esrar belki onun namazı kılmamasına sebep olacak. En azından o vakit namazı terk edecek. Na o vakit namazı terk etmesi başka bir şeye, başka bir masiyete sebep olacak. Yani bir masiyet diğer bir masiyete sebebiyet verir. Bir salih amel diğer bir salih amelin e sebebiyet verdiği gibi masiyet de masiyete sebebiyet verir. Dolayısıyla Salih bir amel işlediğin zaman, ya da salih bir amel işlediğini zannettiğin zaman, onun temeli hakikaten salih olması lazım. Sen Resulü yani hicreti kastediyorsun ama anneni babanı üzerek, o zaman zaten bunun zemini bozuk. O bozuk zeminin üzerine hayır inşa edilmez. Ha onun şartları yerine gelmiş olsa aynı mesele. Yani şimdi dediğim gibi eğer anne baba kafir olsa, seni dininden alıkoyma, alık, alıkoyacak olsa mesela zamanında anhum Medine hicret ettiği zaman hepsi anneden babanın izin mi aldılar? Hepsi gidip annesinin babasının izin mi aldılar? Yok. E, hiçbiri annesinin babasının izin almadılar. Ama ne elbette yani kafir olan bir anneden sen yani Rabbini itaat için bellini terk edip yani orada imanını korumak için, dinini ikam etmek için gittiğin zaman bu ayrı mesele. Ama bu muhtemelen zaten dediğim gibi yani son dönemlerde Cihadın artık farru kifaye olduğu ve anne baba da büyük ihtimalle Müslüman idi. Yani bu kişinin geldiği, yani bu hicret etmek için gelen bu kişinin büyük ihtimalle annesi babası Müslüman idi. Ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da ne? Buna ötürü onların rızasını alması için geri gönderiyor. El-Muhim yani bu şeyleri neye? Kendi nefislerimize, kendi değerlendirmemize bırakmamız lazım. Bunu bu konuda ehil olan, bilgi sahibi olan, tecrübe sahibi olan insanlara arz etmen lazım. Büyüklerini arz etmen lazım yani. Eğer senin cihat, cihada çıkma fikrin var ise bunu büyüklerine arz etmen lazım. Bu konuda ehil olan, ilim ehli olan insanları arz edip böyle böyle düşüncem var, bu benim için uygun mudur, değil midir? Hicret etmek istiyorsan onları arz etmen lazım, yani en azından bir istişare etmen lazım ki senin vakana uygun mudur, değil midir? Bunu insanların de tartabilmen için. Demek ki anne babanın hakkını ödemede tek bir yol var, onu öyle anlam yani iyi anlamalısınız. Tek bir yol var. O da nedir? Köledir. Azat edersin. Onun dışında annenin babanın hakkını ödeme yolları yok. Yani yok derken ne yaparsan yap kafi değildir. 30 yılda baksan hakkını ödemiş olmazsın. 50 yılda baksan hakkını ödemiş olmazsın. 10 yıl boyunca altından altını temizlesen de hakkını ödemiş olmazsın. Yığın kadar borcu olsa borcunu ödemiş olsan da hakkını ödemiş olmazsın. Her gün kapısından geçerken selam vererek geçsen yine hakkını ödemiş olmazsın. Ne yaparsan yap annenin babanın hakkını ödeyemezsin. Annenin babanın hakkını ödeyemezsin. Tek bir yolu var o zaman annenin babanın hakkını ödemiş olursun. O da ne? Köle olurlar. Satın alırsın ve azat edersin. O zaman haklarını ödemiş olursun. صلى الله سلم بارك على محمد وآل إبراهيم رضي الله عنهما.